...Kur'an Kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyhi resulillah. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta imtihan kavramını işlemeye çalışıyordum. Bu hafta inşallah konuyu tamamlamaya gayret edeceğim... ...Rabb'ımın verdiği sıhhat ve imkan çerçevesi içerisinde gücümü yettiği kadar size bildiğiniz konuları da olsa hatırlatma görevimizi, vaktimizi hayra sarf ederek her anımızda imtihan olduğumuz anlayışını bu imtihan konusunu işlerken de değerlendirerek ifade etmeye çalışacağım. Evet, Kur'an-ı Kerim'de sadece imtihanla alakalı bela ve fitne kelimeleri toplam 97 yerde ifade edilir. Bunun dışında e, musibetler, afetler, e, hatta helak edilen kavimler, onlara bakarak ibret alma gibi özellikler, vurgu yapılan kulluk ve tevhidle alakalı hususlar hep dünyanın imtihan olması. ...anlayışıyla değerlendirilmelidir. Dünya ile ilgili, ahiretle ilgili... ...inanç ve hatırlatma babından... ...dünyadaki problemlerin, ahiretteki problem ve güzelliklerin... ...vurgulanmasının... ...hep insana imtihan bilincini yerleştirme amacıyla... ...ifade edildiğini vurgularsak... ...Kur'an-ı Kerim baştan sona... ...hemen her ayette... ...bizi ahiretteki ödül veya cezaya hazırlamak için dünyayı Allah sırf bunun vurgusu yapılsın, ahiretteki neticenin dünyadaki sebeplere tevessül ile alakalı olduğu vurgulansın. Yani, insanların yaratılış gayesinin sadece Allah'a güzel bir kulluk yapıp yapmayacakları, Allah'ın kendilerine teklif ettiği emaneti, kendilerine yakışacak şekilde koruyup koruyamayacaklarını, imtihan etme amacını güttüğünü, rahatlıkla bütün ayetlerden yola çıkarak değerlendirebiliriz. Hayat sadece imtihan değil, imtihanlar silsilesidir. Hemen her an, Değişik şekillerde imtihan olmaktayız. Kur'an-ı Kerim'de yerin göğün yaratılışı, hayatın ölümün yaratılışı, insanın yaratılışı, insanlara verilen nimetlerin farklılığı hep imtihan için olduğu vurgulanır. Gerçekten iman edenler, imanında samimi olup olmayanlar, cihat eden veya cihat ettiğini, Zanneden insanların e, davranışlarıyla devamlı imtihan olduğunu Kur'an ısrarla vurgular. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 48. Ayet-i Kerimesinde e, mal olarak buyurur ki, Allah dileseydi bütün insanlığı tek ümmet olarak, tek inanç etrafında bütünleşen tek millet olarak yaratırdı. Ama Allah böyle dilemedi, size verdikleri konusunda sizi imtihan etmek için, sizi denemeye tabi tutmak için, insanları farklı kabileler, farklı ümmetler, farklı inançlara müsait olacak yapı ile yarattı. Öyleyse hayırda yarışınız buyruluyor. Maide suresi 48. ayette mal olarak. Yine bize verilen yeteneklerin, bilginin, malın, makamın, İnsani özelliklerimizin farklılığının ilahi bir sınav gereği olduğu Kur'an'da yine En'am suresinin 165. ayet-i kerimesinde şu şekilde buyrulur. Allah sizi yeryüzünde halifeler olarak kıldı ve sizin bazılarınızı bazılarınızın üzerine faziletli olacak şekilde farklılıklar verdi, derece yönüyle farklılıklar kıldı ki sizi size verdiklerinde denesin, imtihan etsin diye diyor. Dolayısıyla malini vermeye çalıştığım En'am suresi 165. ayeti kelimesinde kerimesinde insanlar arasındaki farklılıkların dereceler yönüyle eşit olmamalarının, kendilerine verilenlerin farklı olmasının imtihan gayesinden başka bir gaye güdülmediği ısrarla ifade edilir. O yüzden robotlar olarak yaratılmamışız. Hepimiz Allah'ın emir ve yasaklarına itiraz etmeyen, kainatta e, işte cansız olarak zannettiğimiz varlıklar da melekler gibi bizden farklı yaratılan e, Allah'ın kullarında isyan etme özelliği bulunmaması yönüyle tabirca ise kendilerine ne e, programlanmışsa, ancak onu işleyebilen birer robot şeklinde olduklarını söyleyebiliriz. Ama insanoğlu böyle değil. Kendisine verilmiş irade ile, kendisine verilmiş farklı özelliklerle hem cinslerinden ayrılacaklar ve kimisi zar zor sınıfı geçecek, kimisi üstün başarıyla, takdirle e, hayatını güzel bir şekilde noktalayacak, kimisi de dökülecek. Basit imtihanlar, kaldırabileceği, kazanabileceği imtihanlar kendisine zor gelecek ve başarısızlıkla hayatını noktalayacak. İnsan olmanın güzelliği de bu farklılıkta. E, dolayısıyla insan kendisine verilen bu irade ile melekleri geçebilir veya hayvanlardan çok daha gerilerde kalabilir. Eğer insanlara bu irade özelliği vermemiş olsaydı Allah, imtihana tabi tutulmamış olsaydı insan, robot gibi Allah'a isyan edemeyecek şekilde yaratılmış olsaydı, derecesinin artması da, ahirette sonsuz mükafatlara erişmesi de mümkün olmayacaktı. O yüzden hayatın zorlukları, afetler, belalar, zorluklar aslında... Yemeklerdeki tuz gibi, biber gibi hayatın güzellikleridir. Kahrında hoş, lutfunda hoş diyebilmek için Allah'ın hiçbir şeyi şer olarak yaratmadığını, mutlaka insanların geleceği açısından hayırlar bulunduğunu, ister belirli insanlar için. İster insanlığın tümü için, Allah'ın yarattıklarında genel hayırlar gizlendiğini ancak imtihan bilinciyle iradesini hayra doğru kullanma gayretiyle insan keşfedebilir. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezane. <gülüyor> Şurun Şerine... <gülüyor> Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın rabbi olan, Ey Allah'ım. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver. Ve onu var etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt. Evet sayın dinleyicilerim. İmtihan kavramı Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı kelimeyle ifade edilir. Birisi Türkçe'ye de biraz farklı şekilde girmiş bela kelimesi, diğeri de yine Türkçe'ye daha çok hadislerden yola çıkılarak farklı anlamlara şekil farklı anlamlara gelecek şekilde giren fitne kelimesi. Dolayısıyla Kur'an imtihan kavramını e, bu iki kelimeyle e, ifade eder çoğunlukla. Bela e, dilimize girdiği şekilde sadece olumsuz anlamında alınmamalıdır. ...başımıza gelen belalar... ...hayır da olabilir, şer de olabilir... ...yani imtihandır... ...fitne kelimesi için de aynı şeyleri... ...söyleyebiliriz... ...ben sözüm burasında... ...derlemeye çalıştığım bazı... ...bela ile ilgili atasözlerini... ...veya büyük insanların söylediği sözleri... ...aktarmaya çalışayım... ...meşhur bir beyit vardır... ...çoğunuz bilir... ...bela gelmez kula... ...hak yazmayınca... ...hak bela vermez kul azmayınca denilir. Dolayısıyla başımıza gelen belalar bizim azgınlığımız yüzündendir büyük ihtimalle. Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 79. ayet-i kerimesinde sana güzel olarak ne isabet ediyorsa sana hayır ve güzellik olarak neler geliyorsa bil ki o Allah'tandır. Allah takdir ediyor ve Allah'ın bir lütfudur. Ama sana isabet eden hata, günah ee, ve kötülükler neler var ise bil ki o senin nefsinin yüzünden yani senden kaynaklanmaktadır denir. Dolayısıyla insanlar azmadığı müddetçe Allah ceza ve bela vermez. Yine e, Şura, Şura suresinin 30. ayet kelimesinde değişik şekilde ifade edilir bu. Musibetlerden sana isabet eden şey sizin elinizle yaptığınız şeyler yüzündendir. Allah bir kısmını affediyor. Her yaptığınıza ceza vermiyor denilir. Yine bela ve imtihanla alakalı e, bazı ifadeler sunmaya çalışayım. E, daha önce biraz değiştirerek e, duyduğum e, bir maniyi aktarayım. Zenginlikle övünenin aldanma dünyasına, dünya benim diyenin Gittik dün yasına diyor. Dolayısıyla dünya ile malla mülkle nice övünen insanlar var ki bugün toprak olmuş. Bugün o övündüklerine keşke sahip olmasaydım deyip onların hesabını verme durumunda. Belasız bal olmaz der ata sözünden bir e, seçme. Dolayısıyla e, zahmetsiz rahmet olmazım. Değişik bir ifadesidir bu. Bela çekmeyince bal yenmez der yine bir e, güzel özlü bir söz. Ahirette bal yemek için dünyada bela çekmek gerekiyor. E, bir ay gece gündüz bazıları çalışıyor. Bazıları 10-12 saat hem de normal bir insanın çalışmaması gerektiği kadar zor şartlarla, e, ...meşgul oluyor. Niçin? Ay sonunda bir maaş alabilmek için. İnsan hiç çalışmadan böyle bir maaş alabilir mi? Bu dünya için, basit işler için bile düşünülemiyorsa... ...cennet elbette bir bedeli olan ödül e, olması için... ...bir sınavın olması, bir zahmetin olması gerekiyordu. Hani Kur'an-ı Kerim bunu değişik ayetlerde hatırlatır... En meşhurlarından birini maal olarak çoğunuz bilirsiniz, hatırlatmış olayım. Bakara suresi 214. ayet. Siz, sizden önceki ümmetlerin başına gelen musibetler, belalar, sıkıntılar, sizin başınıza da gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizden önceki ümmetlerin başlarına öylesine sıkıntılar, öylesine zorluklar, öylesine sarsıntılar geldi ki, beraberinde bulunan peygamberlerle birlikte, Dayanmanın en sonuna kadar dayandılar. Allah'ın yardımı yok mu? Dediler. İşte bu tür insanlara Allah'ın yardımı yakın müjdesi verildi. Bakara 214. ayet-i kerimesinde ifade edildiği şekilde. Ee, yine bir sözü biraz değiştirerek e, hatırlatmak istiyorum. Kul bunalmayınca Allah yetişmez. İslami inanca göre kulun Karşısında Allah vardır. Başka e, birini o makamda görmek ya da insanı bu tür insani olmayan e, insanı tümüyle kuşatacak yardımlar sunmak ilahi bir özelliktir. İnsanlar varlığı tartışılabilecek e, birine kurtarıcı olarak e, yapışamaz. O yüzden kul bunalmayınca Allah yetişmez demek zorundayız. Biz ne kadar bunaldıysak Allah'a ihtiyacımızı o kadar hatırlamış, o kadar musibetler bize hocalık yapmış, ders vermiş olacaktır. İşte bu bir olgunlaşmanın da neticesidir. Öyle bir durumda Allah'ın imdadı söz konusudur. Yine hatırlatmış olalım ki dünya ne seçim ne geçim dünyasıdır. Dünya bugün var yarın yok, imtihan dünyasıdır. Bildiğimiz gibi sık sık etrafımızdan da duyarız, e, atasözlerinden bu konuyla alakalı. Dünyada eken ahirette biçer. Dünyanın üstü varsa altı da var. Her şeyi sırf Allah'ın rızası için yapan ve bu yolda fedakarlık yaparak kendinden geçen kul belayı hissetmez bile. Hakkın rızasına uygun düşen bela kulun sevgisini artırır denir. O yüzden olgun insanlara çokça sıkıntılar, belalar, musibetler verilir. Onların Allah'a yakınlığı artsın, onlar sınavları geçsinler, olgunlaşsınlar diye. En fazla zorluklarla karşılaşan insanlar peygamberlerdir, sonra salih insanlar dereceleri itibariyle en zor sınavlara, en sıkıntılı e, tahammülü güç e, e, imtihanlara e, uğratılan Belalarla denilen denenen insanlardır. Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha baskını olmasın der Hazretevvihir radıyallahu anh. O yüzden kendimize gelen sıkıntıları, musibet ve belaları, imtihanları, zor kaldırdığımız e, sınavları, kendimizden bu yönüyle e, imtihan edilmemiş ve daha e, rahat yaşayan insanlarla mukayese etmenin bedbahtlığını yaşamayalım. Bilelim ki, her zorluğun üstünde daha büyük bir zorluk vardır. Dolayısıyla, imtihan edildiğimiz zor durumlardan, daha fazla zor sınavlara uğrayan, daha fazla kendilerine sıkıntı ve belalar verilen, insanlarla mukayese edelim kendimizi. O yüzden Peygamberimiz sık sık e, hatırlatırdı, e, biz de dolayısıyla, ...hatırlamış ve hatırlatmış oluyoruz. Şikayet ediyorsak geçimden... ...gece kondu muhitlerine gezmeye... ...daha fazla yer ayıralım. Hastanelerin özellikle... E, ...ameliyatta hazırlanan... ...ameliyattan çıkmış veya... E, ...felçli olanların... E, ...ya da kanserli... E, ...ve benzer... E, ...ciddi problemi olan... ...hastaları ziyaret edelim. O zaman... Kendimizin çektiği sıkıntıları herhalde rahatlıkla unutabiliriz ve e, halimize şükretmediğimiz için nice problemlerle karşı karşıyayız, şükretmenin yolunu öğrenebiliriz. Aynı zamanda kabir ziyaretini de, kabirlere faydalı olmak, onlara bir şeyler ikram etmek için değil, kendimiz ibret almak için, onların bize vaiz ve nasihatçı olduğunu anlamak için sık sık ziyarete gidelim. Çok nankör olduğu insanımız yedikçe doymaz hale geldi tüketim toplumu olmanın bütün problemlerini yaşıyor o kadar şikayet ama arabalar sokakta insanlara yer bırakmayacak kadar çok o kadar şikayet ama herhangi bir markete uğradığınızda herhangi bir pazara uğradığınızda zor yürüyebileceğiniz kadar mahşeri bir kalabalık oluşturuyor ama şükretmiyor insan Kendinden daha önde olan dünya yönüyle fazla nimet verildiğini zannettiği insanlara benzemeye çalışıyor. Halbuki peygamberlere benzeyelim, ashaba benzeyelim, salih insanlara benzeyelim ki imtihanı hem rahatlıkla atlatalım hem de sınav bilinciyle olgunlaşıp ahirette ödülü hak edelim. Hz. Ali radıyallahu anh'ın e, bu konuda bir sözünü hatırlatmış olayım. Altın ateş ile... İyi kul da bela ve musibet ile tecrübe edilir. Ee, daha önceki e, dönemlerde e, fitne kelimesi de oradan çıkmış. Ateşin e, madenleri erittiğini bilen insanlar altın gibi kıymetli madenlerin içerisine e, bakır gibi başka e, madenler ne kadar karışmışsa onu altınla ayırt ederlerdi. E, i̇şte fitne kelimesi. Ee, bu anlamda kullanılır. Buradan yola çıkılarak insanların ne kadar salih, ne kadar takva sahibi, ne kadar iyi insan olup olmadığı bela ve fitnelerle denenilir. O yüzden Hz. Ali'nin hatırlatması e, bu şekilde. Yine ona ait bir e, rivayeti aktarayım. Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerden ders alanlar gerçekten mutlu, huzurlu insanlardır diyor Hz. Ali. İlla bizim başımıza gelmesi gerekmiyor e, sıkıntıların, zorlukların, musibetlerin. Gözsüz bir insan mı var? Topal bir insan mı var? E, bundan daha e, sıkıntılı yaşayan insanlar mı var? İşte onların çektiği sıkıntılardan biz de ibret almalıyız. E, hele hele iman noktasında, e, takva noktasında, hayırlı salih ameller işlememe konusunda... Çok geride kalmış. İmtihanı kaybetmiş insanlar bizim için ibret vesilesi olmalı. Bizim de onlara benzemememiz için, imtihanı kaybetmememiz için bize devamlı hatırlatmalarda bulunduğunu anlamalıyız. Hani bir e, Sadi için ifade edilir, başka e, hakim insanlar için söylenir. Sormuşlar bu güzel ahlakı nereden öğrendin diye. Ahlaksız insanlardan öğrendim diye cevap vermiş. Nasıl olur diye sorulunca baktım onların e, yaptıkları ne kadar çirkin geliyor. O çirkin gelen davranışları yapmamaya çalıştım. Bir sarhoşu gördüm, sarhoşluğun çok çirkin olduğunu, dolayısıyla içkinin zararlı olduğunu anladım. Yalan söyleyeni gördüm, dolayısıyla yalandan nefret ettim diyor. O yüzden biz de başkalarının başına gelen İster musibet, ister afet, ister sıkıntı, ister zorluk, ister bunalım ve stres, ister hastalık gibi imtihanlardan ders almalıyız ki, nimetlerin kadrini, kıymetini bilelim, şükretmiş olalım. E, dolayısıyla imtihan dünyası olarak bu imtihanda tabir caizse kopya çekmiş olalım. Bu helal olan bir kopya çekmektir. E, o imtihanla kendimiz imtihan oluyormuş gibi kabul ederek, kendimize iyi not alabilecek e, formüller bulmaktır bu durumlar geçirilen en kötü denemeler musibetler en yararlı olanlardır diyor bir e, insan Dolayısıyla en zor en musibetli en sıkıntılı günlerimiz en iyi öğretmenlerimiz olur en e, yararlı e, Etkileri olan hayatımız boyunca kulağımıza küpe olacak kadar önemseyeceğimiz şeylerdir. Hani halkın yine bir tabiri var. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Aslında bu Ziya Peşe'ye ait bir şiir hatırladığım kadarıyla. E, halk arasında da e, atasözü gibi yaygınlık kazanmış. E, yani... Tekdir ile uslanmayan, başına gelen musibetlerden ders almayan insanın hakkı kötek gibi cezalardır, suçlu olmuştur, imtihanı kazanamamıştır ve neticesindeki zorluğa katlanması gerekir anlamında bir ifade olarak değerlendirilebilir. Bela nimetin karşılığıdır. Kimin üzerine Allah'ın nimeti çokça Gelmiş ise ona verilen da belalar da o nisbette zor ve çetindir der bir İslam büyüğü. Yine e, hadis-i şerif rivayetlerinden yola çıkarak Müslümanların değerlendirmesi de odur. Hadislerdeki e, hatırlatmalar da odur. Hastalık ve belalar müminlerin başka türlü affedilmeyen nice günahlarının kefaretidir. E, hastalara o yüzden bazı alimler tebrik etmeye giderlerdi. Kutlamaya giderlerdi hastalıklarını. Nice günahlarının hastalık sayesinde af olacağını, bu sıkıntılardan ibret alırsa kendisinin kemale doğru yöneleceğini hatırlatmaya, tebrik etmeye giderlerdi. Artık bu tür hassasiyetler kolay kolay anlaşılamadığı için hastaya siz geçmiş olsun yerine, Allah şifa versin yerine, ne güzel maşallah... Allah seviyor ki sizi hasta etti demiş olsanız herhalde kavga çıkabilecektir. Çünkü insanlar başlarına hiç sıkıntı gelmesini istiyorlar. Dünyanın cennet gibi yaşanmasını istiyorlar. Dünyayı cennet gibi yaşar, hiç başımıza sıkıntı gelmesini istersek, o zaman cenneti dünyaya indirgemiş olacağız, öteki dünyada bir şey beklememiş olacağız. İnsanlar başlarına gelen bela ve musibetleri ...ondan daha büyükleriyle kıyaslasalardı şüphesiz belaların bazısını afiyet ve nimet kabul ederlerdi diyor birisi. Yine peşinden büyük ve sürekli bir lezzetin geleceği bir sıkıntıya katlanmak, sonunda büyük ve sürekli bir sıkıntının geleceği küçük bir lezzetten daha hayırlıdır deniyor. O yüzden sonunda hayırlara, olgunluğa, sevaba götürecek sıkıntılar... Sonunda musibete götürecek güzelliklerden elbette önemlidir, hayırlıdır, güzeldir. İmtihan bela bir basiret gözlüğüdür. Onun sayesinde kalp gözü kör olan niceleri daha iyi görmeye başlar denilir. Elden gidene üzülmemeli, ele girene de fazla sevinip şımarmamalı. Allah'tan gelen her şeye lütfada, kahrda, nimete de külfede de Hayırla, imtihan olmaya, şerle olmaya da nimet olarak bakabilmeli ve kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmeli. Sık sık söylediğim bir ifade var, onu da söyleyeyim. Kim Allah'a sahip, o neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum, o neye sahip? Bunca varlıklar içerisinde, nice sıkıntılar çeken insanları eğer Allah'a ve Allah'ın dinine sahip değillerse, mutlu gördüğümüz şeyler aslında tümüyle sahte bir maskeden ibaret olduğunu ona yaklaşınca rahatlıkla anlayabiliriz. Evet, insanlar e, iman etmekle, imanında samimi olup olmamakla, bütün davranışlarından yola çıkılarak imtihan ediliyor. Ankebut suresinin ikinci, üçüncü ayet-i kerimesinde mal olarak şöyle buyrulur. İnsanlar zannediyorlar mı ki ben iman ettim deyip de bırakılı verecekler ve sınanmayacaklar. Bu sözünde samimi olup olmadıkları denemeye tabi tutulmayacak. Böyle mi zannediyorlar? Kesinlikle biz sizden öncekilerini imtihana tabi tuttuğumuz gibi sizi de her an, her yaptığınızla İmtihana tabi tutacağız deniyor Ankebut suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerinde. Yine bu imtihanların e, özelliklerinden birini e, Muhammed suresinin otuz birinci ayet kelimesinde kerimesinde Biz sizi muhakkak imtihan edeceğiz ki içinizden Allah yolunda cihad edip sabredenleri ortaya çıkaralım, size gösterelim diye denilir. Evet. Peygamberler başta olmak üzere bütün insanlar denenir, sınanır, imtihan edilir. 950 sene peygamberlik yaptığı halde birkaç kişinin imanına ancak sebep olabilen bir Hazreti Nuh'u düşünün. Karısı bile iman etmemiş kendisine, çocuğu bile isyan etmiş, iman etmemiş. O yüzden peygamberlerin bile bazılarının e, insanı hidayete ulaştıramadığını Hatta Hz. Nuh e, örneğinden yola çıkarak mağlup olduğunu, dünyadaki çalışmalarının neticesinde galibiyete erişemediğini, başarılı olamadığını değerlendirebiliriz. Ama onlar, bunların imtihan olduğunu bildiği oranda bildikleri müddetçe esas galibiyet onlara, esas zafer, esas ödül, sonu gelmeyecek mükafatlar ahirette onlara olacağından dolayı, Galiptir bu yolda mağlup demek zorundayız. Bakıyorsunuz ki bir şarkıcı, bir futbolcu on binlerce hayran bırakabiliyor insanları. Arkasından sürükleyebiliyor. Nice dinsiz hatta din düşmanı insanların e, işte dünyanın çeşitli yerlerinde büstleri, heykelleri e, veya hatıraları gündeme gelebiliyor. Nice filozoflar insanları hayran bırakabiliyorlar. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Nice salih insanlar da belki başarısız bir şekilde değişik, zor imtihanlar içerisinde kıvranarak hayatlarını geçirmiş olabiliyorlar. Biz e, hak gözlüğüyle bakarsak, insanların rahatlıklarını, başlarına e, gelen imtihan olarak güzelliklerini çok e, önemli olmadığını, e, hatta bu güzelliklerle, nimetlerle imtihan olmanın aslında en zor imtihan olduğunu, başarı şansının çok az insanlara nasip olduğunu görebilmeliyiz. Yani bir işe iyi veya kötü diyebilmek, güzel veya çirkin diyebilmek için, onun neticesine, sonucuna, sebep olduğu şeyin sonrasına bakmak gerekir. Yoksa zehir katılan bir şerbetin, Güzel olduğu zannedilir. İnsanların da çoğu zaten imtihanda bu noktadan aldanıyorlar. Bir haram kendilerine çok güzel gözüküyor. Haramlara rahatlıkla bakabiliyorlar. Bir yalan kendilerine süslenmiş olabiliyor. Dünya, dünya çıkarı için nefislerinde, hevalarında hoş gözüken, nice isyan kokan davranışlar olabiliyor. Ama neticelerine bakmış olsalar, neticelerini görmüş olsalar, elbette bunların ne kadar güzel olup olmadığını anlayabilirler. Sigara dumanından zevk alan insanlar, sigaranın neticesi olan günahı ve dünyadaki hastalıkları düşünüversin de, sigaranın iyi veya kötü olduğuna hükmetsin. İçki tatlı gelen insanlar, içkinin neticesinin dünyada ve ahirette ne olduğunu ne olacağını düşünsünler ve ondan sonra içkinin güzel mi, çirkin mi, iyi mi, kötü mü, hayır mı, şer mi olduğunu anlasınlar. Aynı bakış açısıyla fakirliğin, zorluğun, sıkıntının, çilenin hele Allah için, din için çekiliyorsa, cihat oluyorsa, katlanınca sabır gibi bir nimetle taltif ediliyorsa, ne kadar neticesinin güzel olması hasebiyle güzel e, damgası yenecek e, hususlar olduğunu anlayıversin versin insanlar ama insanlar aceleci ve bir andaki nefsine hoş gelen e, haramlardaki yalancı tadı e, neticesini düşünmeden güzel olarak düşüne veriyorlar ve o yüzden şeytan da insanın bu aceleciliğinden yaklaşarak nice haramlarla insanı meşgul edebiliyor. O yüzden bilmeliyiz ki bütün insanlar gibi bütün müminler de hem birey olarak hem aile ve hem de cemaat olarak, ümmet olarak imtihana tabi tutulmaktadırlar. Müslüman cemaatlerin, Müslüman toplumların da imtihanı sünnetullah dediğimiz Allah'ın değişmez bir yasasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 186. ayetinde mal olarak şöyle buyruluyor bu konuyla ilgili. Ben... Biz sizi muhakkak mallarınız ve canlarınızla imtihana tabi tutacağız. Ve o yüzden bu imtihan özelliği olarak kendilerine kitap verilmiş Hristiyan ve Yahudilerden ya da kendilerini o dinlere nispet eden inançsızlardan sizi rahatsız edecek, size eziyet verecek nice sözler duyacaksınız. Müşriklerden de bu tür sözler Size eziyet verecek hakaretler, dışlanmalar duyacaksınız. Eğer sabreder ve Allah'tan sakınırsanız, bu yapılacak işlerin en hayırlılarından, işlerin en güzellerindendir buyuruyor Ali İmran 186. ayette meal olarak Cenab-ı Hak. O yüzden imtihanın neticesi, gereği olarak sıkıntılarımız, zorluklarımız, kafirlerin eziyetleri, İster yerli kafirler, ister yabancı kafirler, ister müşrik olan kafirler, ister kendilerine kitap verilmiş, ister kitapsız kafirler, mutlaka bize kafirliklerinin gereği olarak hakaretler edecekler, bizi dışlayacaklar, bizi farklı statüde göreceklerdir. Biz bu noktalardan dolayı saf değiştirmek, onların yanında yer almak, onların yardakçısı ve yardımcısı olmak, onları destekleyip, onlarla beraber olmak yerine Allah'ın safını seçer, dünyadaki sıkıntıları takva bilinciyle, sabır bilinciyle e, sınav olduğunu kabul edersek, işte o zaman sınavda başarı şansımız artacaktır. Cemaat için sınavlar, imtihanlar hayır getirir. Metanetli ve zayıf olanlar Aramıza bir çıkar için girenler, samimiyet testi gibi zorluklarla sınavla tabi tutulunca cemaatler ayrılı vereceklerdir. Müslümanların 28 Şubat'la e, samimiyetleri denenmiş, nice cemaatler bu konuda saf değiştirebilmişlerdir. Bu aslında ilerisi için e, samimi olan, ihlaslı olan, takva sahibi olan insanların ayrılması açısından müminler için ileri gelecek için çok hayırlara vesile olacak hususlardır. Savaşları da böyle görebiliriz. Cemaatleri derinden etkileyen, Müslümanları derinden etkileyen toplumsal problemleri de ilerisi açın, açısından insanların hayrına görebiliriz. İnsanlar eleniyor, dökülenler dökülüyor ama ama samimi olanlar kalıyor. Aynen ee, önceki ümmetlerden beni İsrail'in bir kavminin e, nehirle sınandığı gibi talutla, talutun Calut'la, talutun askerlerinin sıkıntılarla sınandığı gibi elenen ele, eleniyor ama kalanlar az bir insan olsalar da çok sayıdaki insanlara Allah'ın izni ve sabırlarının imtihan bilincilerinin e, vesilesiyle başarma kazanma durumunda kalabiliyorlar. İşte imanında davasında dürüst olanlarla yalancı olanlar, iki yüzlüler münafıklar, çıkarcılar, bu tür zorluklarla sınanır, ayrılı verirler. Kur'an-ı Kerim bunu, ma ken Allahu li yeter <gülüyor> al mu'minin'e, ma entum aliy, hatta yemeze el kabeeth min şeklinde ifade ediyor. Ali İmran Suresinin 179. ayetinde Allah e, müminlerden içinde bulun, üzerinde bulundukları hususları e, içlerinden temizlerle pisler ayrılsın diye e, onları deneyeceğini, sıkıntılar vereceğini ifade etmiş oluyor. İşte cemaatin gücü sınavlarla bela ve musibetlerle ortaya çıkacak cemaatin gücü sınavlardan başarıyla çıkıp çıkmadığı neticesinde sağlam üyelerinin güçleri ve doğrulukları orantısında e, kalacağı, sayılarının azalacağı ama kalitelerinin artacağı şekilde, bugünkü gibi e, Müslümanların arasında bulunmanın pek fazla dünyevi getirisinin olmadığı nice sıkıntılara, sebep olacağı şeklinde zor imtihan olduğu da cemaat, Müslüman ümmet, Müslüman e, gruplar e, kendilerini sağlam bir yapıya e, atfedebileceklerdir. O yüzden daha çok dünyevi çıkarlar elde edilebilecek grupların, metotların, çalışmaların e, e, fitnesi, belası, musibeti devamlı ve ...özellikle de dünya ötesine taşınması açısından çok daha tehlikelidir. Evet, en zor imtihanlar parayla, rahatla, sağlıkla, afiyet ve iyiliklerle, hayırlarla imtihanlardır. Kur'an-ı Kerim e, çok net olarak biz sizi hayırla da şerle de imtihan edeceğiz diyor. Malı vererek de imtihan eder Allah, vermeyerek de. Bazen verip bazen almakla da imtihan edecektir. Ama tekrar edeyim en zor imtihan nimetlerle, zenginlikle, parayla, imkanlarla imtihan olmaktır. İnsanların önemli bir kesimi bu tür imtihanları kaldıramayıp dökülebiliyorlar. Hatta Hazreti Ömer'e atfedilen bir rivayette Hazreti Ömer'in şöyle dediği kitaplarda kaydedilir. Sahabe olarak biz fakirlikle, sıkıntılarla imtihan olduk. Hemen hepimiz bu sınavı kazandık. Ama ne zaman ki, zenginlikle, fetihlerle, İran'ın, Mısır'ın fethedilmesiyle ve oralardan gelen zenginlikle imtihan olduk, ben dahil, sahabenin önemli bir kesimi, bu imtihanı kaybettik, diyor Ömer. Hazreti Ömer, sahabeyi de kastederek, genelleştirerek, zenginlikle imtihanları kaybettik derken, bizim kendimize verdi, verilen nimetleri ne kadar hayır yolunda e, kullanabildik, ne kadar Hayırdan elde edip, yalan veya haramları e, karıştırmadık kazancımıza. Çocuğumuzun ve kendimizin rızkına ne kadar helalleri kattık. Ve bunları Allah'a ait bir nimet, kendimizin de kendimize verilen nimetlerin bir emanetçisi, bir veznadarı olarak ne kadar gördük. Yoksa şöyle mi diyoruz, bu parayı ben kazandım, başkasının hakkı yoktur. Sen de çalış, sen de kazan. Bu söz, Kur'an'da Karun'un sözü olarak ifade edilir. Yani giderek Karunlaşıyor muyuz, yoksa bize verilen imtihanları biliyor muyuz? O yüzden Allah bize çok mal, çok para vermediyse, büyük ihtimalle bizi sevdiği için, imtihanımızı daha kolay verdiği için kıtlıkla, zorlukla imtihan ediyoruz, ediliyoruz demek lazım. Bu hem bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu sağlayacak hem de nimetlerle azıp imtihanı kaybetme riskimizi e, bizde koymayacaktır. O yüzden bazıları bu sözü söyledi diye mahkum edilmiş olsa da bilelim ki her türlü afetler, zelzeleler birer imtihandır, birer... Sinamadır, uyarıdır, ikazdır. Kısmen ceza yönü var mıdır? O tartışılabilir. Çünkü dünya ceza ve ödül yeri değil. Ama bizden önceki ümmetler, isyanlarının doruk noktaya ulaştığında, Allah onlara uyarıcı gönderip, onlar onu yalanladıklarında, dünyevi cezalarında en zor ve en sıkıntılı şekline muhatap olmuşlar. Ama esas ceza, dünyada ölümle neticelenen cezalar değil, ölümsüz bir hayatta, ölümün isteneceği kadar, devamlı sıkıntılar, e, ve zorluklarla, ateşle muhatap olmaktadır. Evet. Hayatımız devamlı filme alınıyor. Bütün e, konuşmalarımız, davranışlarımız, nota çevriliyor. Her an, Sağımızdaki melekler veya solumuzdaki melekler faaliyet içerisinde. Devamlı. En küçük bir yaptığımız iş sonunda e, hesabının bizden sorulacağı ifade edilen ayeti e, hatırlatıvereyim. Zerre kadar hayır yapan onun karşılığını görecek. Zerre kadar şer işleyen de onun cezasını çekecekler. O yüzden her an gözetleniyoruz, filme alınıyoruz, her yaptığımız olumlu veya olumsuz notlar halinde karşımıza çıkacak şekilde depolanıyor. Ölüm bir ayrılık yok olmak değil bir diriliştir aslında, yeni bir hayata geçiştir. Dünya iki kapılı bir han, Yaşanan, yaşayan insanlar da birer yolcu, birer misafir. Ana vatanımız dünya değil, dünyaya kalıcı olarak gelmedik. Ana vatanımız, baba ocağımız, anamız Hazreti Havva, babamız Hazreti Adem'in yaratıldıkları yerler. O yere tekrar gidebilmek ve ebedi olarak çıkmadan orada kalabilmek için Hazreti Adem ve Havva'nın imtihan olduğu gibi yasaklarla imtihan oluyoruz. Kırmızı ışık gibi ilahi yasaklar var. Onları aşarsak Tehlikeler bizim için söz konusu olacak. En'am suresi 32 ve diğer ayetlerde, benzer ayetlerde hep hatırlatılır ki, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibaret. Çocuklar plastik arabalarla, yapboz evlerle oynuyor, biz de saçlar arabalarla oynuyoruz, oyalanıyoruz. Biz de betondan, tuğladan yapılmış binalarla oyalanıyoruz. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, Mülkte yalan var biraz da sen o yalan diyor ya Yunus. İşte hepimiz çok önem verdiğimiz şeylerin, üniversite diplomasının, mal mülk edinmenin, ev apartman yapmanın başımıza bir sıkıntı gelince ya da ecel müddetin dolduğunu bize gösterince anlayacağız ki hepsi boş imiş. Boş olsa iyi günahlarımızı yüklendiğimiz ahirette fitil fitil burnumuzdan gelece sıkıntılar imiş. Ahirette hesabı konusunda nice sıkıntılar çeken insanların e, bu durumuna sebep olan e, durumlar ne kadar büyütülmeli gözde. Oyuncaktan hoşlanan çocuklar mıyız? Yoksa rüştümüzü ispat eden koca adamlar mıyız? Oyuncaklarla imtihanımızda, bu belli oluyor. Dünya oyuncağına verdiğimiz değerde e, bu sorunun cevabı saklı. Oyuna dalıp çokça eğlenenler, çocuklar ve o seviyedeki çocuk akıllılardır. Kocaman insanlar kahvelerde oyunla vakit geçiriyor. Kocaman insanlar evlerinde oyundan başka bir şey olmayan filmlerle uğraşıyor. Şarkıyla, türküyle, futbol oyunuyla gününü gün etmeye gayret ediyor. Demek ki bu insanlar hala adam olamamış, hala çocukluktan kurtulamamış. Çocuklardır. Oyunu çok önemseyen, büyüten, insansa her şeyin imtihan olduğunu bilen, dünyaya oyun ve eğlence için gelmediğini idrak eden bir olgunluğa sahip olacaktır. Kur'an'a baktığımız zaman adeta tüm azgınlıklar, isyanlar, başkaldırılar sebep olarak Tek sebebe bağlanır. O da ahirete hesaba katmadan ve ahiretten korkmadan dünyada sanki ölümsüzmüş gibi yaşamak. Müttessir suresinin 53. ayeti öyle diyor. Hayır doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar. İmtihanı kaybedenlerden bahsediyor. İnşallah bizden bahsetmiyordur. Evet sadece bu dünyada yaşayacağımızı düşünürsek ölü gibi yaşamış oluruz. Ama öleceğimizi bilerek yaşarsak diri diri yaşarız. Cehennemin de cennetin de içinde azapların veya köşklerin olmadığını, dünyada bizim bunları sırtlayarak götürdüğümüzü, işlediğimiz kötü amellerin bir azap olarak, işlediğimiz hayırlı, güzel, salih amellerin de birer köşk ve ödül olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız. Her an Müslüman olduğumuzu, Allah'ı görür gibi ibadet etmek, yaşamak zorunda olduğumuzu, hayata sadece ibadet ve kulluk yapmak için gönderildiğimizi, biz Allah'ı görmüyorsak, O'nun her an bizi gözlediğini, gördüğünü unutmadan yaşamalıyız. Çevremizdeki insanlar hep dirilişin etkisiyle, ahiret şuuruyla yaşasalar, seyredin o zaman hayatın ne kadar güzel olacağını. O zaman ikinci saadet asrı olurdu çağımız. Evet, inanın iman ettiğimiz cenneti o zaman, insanlar ahiret bilinciyle, Ölümden sonra kendilerini hesap ederek yaşasa, ne kapkaç olacaktır, ne hırsızlıklar, cinayetler bulunacaktır, ne insanlar birbirini kandıracak, yalanlarla oyalanacaklardır. O yüzden biz tüm yatırımlarımızı dünyaya yönlendirerek, yaşadığımız hayatı ve yeri sahte cennet haline, sanal bir zevk alemine götürmek istersek, esas cenneti kaybedebileceğiz. Ve çoğumuz cenneti, ahireti, ölümü düşünmüyor bile. Özlemez olduk. Nasıl özleyebiliriz ki ahireti ve cennetleri? Lüks, israf demeden yaşadığımız hayatı, materyalistlerin uydurma cenneti gibi yapmak için bir, oyu, bir ömür boyu gece gündüz koşturarak, dünyadan başka bir şey hedeflemeden, hep dünyada rahatı öncelikleyen bir tavırla nasıl ahireti öne çıkartacağız? O yüzden sözümü noktalarken hatırlatmak istiyorum ki her an her şeyle imtihan oluyoruz. Kulluk için gönderildiğimiz dünyada başkalarının kulu olmamaya, nefsimizin de kulu olmamaya, bizlerin e, üzerinde egemenlik kurmak isteyenlerin otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğmeyen bir özgür ve e, onurlu bir insan olmaya gayret edelim her an her yaptığımızdan hesaba çekileceğimizi idrak ederek, her an kendimizi hesap etmeye, hesaba çekmeye gayret edelim. Uykuya dalmadan her gece yatağımızda günlük muhasebemizi yap yapalım. Bugün Allah için ne yaptık? Şeytan için ne yaptık? Nefsimiz için, dünya için neler hazırladık? Ahiret için hangi hazırlıklar, azıkları topladık diye değerlendirelim. Eğer hatalarımız olduysa, uykuya yatmadan önce kalkıp tevbe ile yeni bir insan olma sözü vererek kendimizi yenileyelim ve arınarak mümkün ki gece yattığımızda sabahleyin kalkamayacağımız bu bizim son nefeslerimiz olduğunu düşünerek yatağımıza girelim. Yeterli gelmediyse gece kalkıp Allah için teheccüd seccademize inciler gibi gözlerimizden Allah için güzel yaşlar dökelim. Ve günahlarımıza kefaret olsun onlar. Kendimiz için, çoluk çocuğumuz için ağlayalım, tövbe edelim. Mümkün ki karaya oturan gemimiz, gözyaşlarımızın akıttığı sular ile sahili selamete, cennete dola doğru giden, Nuh'un gemisi gibi kurtuluşa götürecek bir deryaya sahip olsun. Evet. Sevgili dinleyicilerim e, sabırla dinlediğiniz için hepinize e, teşekkür ediyor, hayırlı dualarda bulunuyor ve her anımızın imtihan olduğunu unutmayıp o imtihanda kazananlardan olmamızı Allah'tan dua ve niyaz ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın, Allah'ın selam ve rahmeti hepinizin üzerine olsun sayın dinleyicilerim. Kur'an kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan